Bu bizim sırrımız. Yazan William Henry, çeviren ve uygulayan Figen Çakmak, yöneten Ergin Orbey, yapımcı Ersan Etinç, efektör Mehmet Turgut, teknik yapım Ali Can Deniz. Oynayan sanatçılar, Max Rüştü Asyalı, Charlie Alpay İzbirak. Merhaba Charlie Merhaba Max Otursana <gülüyor> <gülüyor> Park bugün çok tene ha? Ha. Ha. Ne var ne yok ee, Getirdin mi Evet Onsuz geleceğini sanmıştım Hı, tanıdığım en güvenilir adam değilsin de ondan <gülüyor> <gülüyor> Yanıldın Charlie Nerede? Cebimde Hı, Göstersene O bir oyuncak değil unutma Hı, Ne olur göstersen Sonra Çok beklettim mi Yok yok hayır Ben de geç kaldım zaten Tam pansiyondan ayrılırken Bir çocuk geldi Bana ansiklopedi satmaya kalktı <gülüyor> e, Elbette başaramadı Alsan çok komik olurdu Bence de Benim yaşımdaki bir adam Ansiklopedi satın almak için Geç kalmıştır Onu demek istemedim Anlarsın ya ha, ha, ha. Şu iş tamam tamam Ne var senin? Niye geciktin? Sokakta Joker'e rastladım ha, Bilirsin çenesi düşüktür <gülüyor> Max hmm? Şu ötede ağaçların altında ne oluyor? Hangi ağaçlar? ha, ha. Genç bir kızla bir erkek hmm. Oturuyorlar mı? E, hayır Çimlere uzanmışlar Her şeyi ancak gölge gibi görüyorum Gözlerim giderek zayıflıyor Max 15 dakikadır orayı izliyorum Hiç hareket etmediler ne yapıyorlar? Hiçbir şey Yalnızca uzanmışlar <gülüyor> Aralık ayında Böyle bir havada uzanmışlar ha Zatürre olacaklar <gülüyor> Sanmam Niye? Zatürre olmanın daha kolay bir yolu yoktur <gülüyor> Soğuk havalarda birbirlerine sokularak yere uzanmış iki genç Zatürre'ye yakalanmaz Bu bir kuraldır Beni asıl düzenle biliyor musun? Hayır Bu parktaki şu koca ağaç Neden? Çünkü O yüz yıl önce de buradaydı Yüz yıl sonra da burada olacak Doğru Neden bir ağaç insandan çok yaşıyorum? Hı? Ne işe yarıyor bu? Hiç Yalnızca dikildiği yerde büyüyorum Bu ağaçtan ne kadar nefret ettiğimi Anlatamam Max Ciddi misin? Oh Değilim Üstüne oturduğumuz bu taş bank Şu önümüzdeki gölü Yerdeki çimenleri Çiçekleri Ağaçları Anlayacağın bu parkın her şeyini Her şeyini <gülüyor> Çöp kutularını bile Öyle çok seviyorum ki Ağaçlardan, hele hele o ağaçtan nefret ederim. Öyleyse o sözün neydi? E, benden çok yaşayacak diye kıskanıyor olamaz mıyım? Hmm. Olabilir. Gerçekten getirdim mi onu? Getirdiğimi söyledim ya. Hadi göster. E, bana inanmıyor musun? Hı, i̇nanıyorum. Yalnızca görmek istedim. Peki, öyleyse. işte oh. Hayır, hayır. Elini alma. Tamam mı? Baktın mı? Cebime koyuyorum. Niye bana vermedin de hemen cebine koydun? E, ne yapmalıydın? O oyuncak değil, gerçek tabanca. Ortalıkta durmaz. Ama Max... Bazen çocuk gibi davranıyorsun Max Evet Florida'daki çocukların Yanlarında oturman için Seni çağırmadıklarına üzüldüm Önemli değil Çocuklar birbirlerine benzer Büyürler ve giderler Böylece seni önce gözlerinden Sonra da akıllarından çıkarırlar ...Florida'da yaşamak isterdim. Orayı biliyor musun? Hı. Bir kere gitmiştim... balayımızda Karı Margaret'le çok eğlenmiştik. Gerçekten mi? Hı hı. E, hiç söz etmemiştin. Bak orayı sen de severdin. Aa, sıcak yerleri severim. Aklından ne geçiyor Max? Hı. E, babamı düşünüyordum... Ben çocukken onu çok severdim. Babam 18'imdeyken beni kayışla dövmüştü. Çocukken de yapardı bunu ama büyüyünce farklı oluyor. Tepkiler değişiyor. Sen de vurmak istiyorsun. Oysa karşındaki baban karışık bir durumda kala kalıyorsun Seni anlıyorum Sanırım Öldüğü güne kadar ona vurmak istedim Tam o anda o bana vururken Ben ona <gülüyor> Hiç yapamadım Senin ihtiyar bunu yapar mıydı Yani seni döver miydi Hayır e, O zaman beni nasıl anlıyorsun ya, Anlıyorum işte Buna benzer duyguları sık sık yaşar insan ya, Demek hiç dövmedi seni <gülüyor> Bir kulağı sağardı Bunun konumuzla ne ilgisi var ya. Ee, Yok yok elbette <gülüyor> e, Yalnızca aklıma bir şey geldi de Tek sözümü bile duymadın değil mi? Duydum seni dinliyorum Bazen duvarla konuşuyormuşum gibi geliyor Duvar cevap verir mi? Bazen dedim Bazen Şimdiki gibi Babana vurman gerektiğini söyledin Vurmamışsın Bunun için üzgün olduğunu anlattın Doğru değil mi? Ha, şöyle böyle Charlie Efendim Vursaydın daha sonra yine döver miydi seni? <gülüyor> <gülüyor> Elbette O zaman ne yapardın? Onu öldürürdüm ha <gülüyor> Vurmayarak babanın hayatını kurtarmışsın Bana bak bazen senin aklından zorun olduğunu düşünüyorum Nasıl yani? <gülüyor> ne zaman alay edip ne zaman ciddi olduğunu anlayamıyorum ki e, Bu benim özelliğim Ben hiç böyle olmadım Her zaman ciddiyimdir Ölü gibi ciddi Tüh Bu deyimi kullanmamalıydım değil mi Neden Biliyorsun işte ölü deyince ee? Kimin fikriydi Senin mi benim mi Eee Hatırlamıyorum Önemli mi Hı, Yalnızca merak ettim Bence senin fikrindi Efendim Evet evet senin fikrinde Her gün burada oturup Aynı şeyleri yaptığımızı söyledin Parkın dışında da Her zaman aynı şeyleri yapıyoruz Dedin Eğer istersek Yeterince istersek Yaşadıklarımızı gözden geçirirken Geriye baktığımızda İleriye dönük hiçbir şeyimiz olmadığını Fark etmiştik Evet Hiç tepki göstermeden aynı şeyi kabul ettik hı hı, Doğru Anlıyorsun ya... ...kimin düşüncesi olduğu önemli değil... ...epidir bu noktada... ...aynı görüşteyiz. Hı, öyle. Çoğu kez... ...kafamın içindekileri biliyor ama... ...biri sorduğunda... ...söyleyemiyorum. Oysa sen çok güzel ifade ediyorsun. Max... ...zeki bir insansın. <gülüyor> zeki olsaydım şu anda... ...burada... Taş bankın üstünde oturan adamdan başka bir şey olurdu Örneğin ne? Ne nesi? Ne olmak isterdin? Aa. Ee, taşın üstünde oturan genç bir adam Bak yine dalga geçiyorsun Ben ciddiyim Dalga geçmiyorum Öyle olsun Ben ne olmak isterdim biliyor musun? Ne? Gideceği başka yeri olan taş üstünde oturmuş yaşlı bir adam ha. Ee, İstersen gidebileceğin yerin var biliyorsun <gülüyor> Evet evet var Orada bizi kim önemsiyor? Şimdi pansiyona gitsek salonda oturmuş bir sürü insan görürüz Kafalarını çevirip bize bakmazlar bile Demek istediğim gittiğimizde bize merhaba diyecek insanların olduğu bir yer ha, Üzme kendini Charlie ben hemen pansiyona gidiyorum Sen geldiğinde merhaba derim Çok komiksin ha, e, Sana hiç borcum var mı? Ha, e, evet evet 3 dolar 3 dolar İyi Bu ne? 3 dolar. Ne? 3 dolar. Sana 3 dolar borcum olduğunu söyledin ya. Max, bazen gerçekten aklını kaçırıyorsun. Bunu şimdi bana ödemenin ne anlamı var? Ee borcumu ödememe karşı mı çıkıyorsun? E ne fark edecek ki? Onunla ne yapacağım ben? Kabul edersen sevinirim. Borçsuz ölmek istiyorum, Charlie, lütfen. Peki. Peki. Ver şu kahrolası 3 doları Hah. Seni anlayamıyorum hiç anlamadım ve anlamayacağım da Zaten artık buna zamanım da olmayacak Daha iyi Anlasaydın eminim hoşlanmazdın <gülüyor> Neden böyle söylüyorsun? Zamanımızda biriyle içli dışlı olup hala ondan hoşlanıyor olmak mümkün değil gibi Ben de senden hoşlanıyorum demedim zaten Seni anlamıyorum. O sözlerinde de yanılıyorsun. Eh, hadi oradan. Sana bir zamanlar esrar keş olduğumu söyleseydim beni yine sever miydin? Seni alçak biri gibi görürdüm. Esrar keş olduğum için mi? Hayır. Bana söylediğin için. Neden? ben sorumlu olurdum. Bu 40-50 yıl önceydi. Seninle ne ilgisi var? bildiğim için sorumluluk duyardım. Aha. Neden? Şu anda 40 yıl önce yaşananlar için ne yapabilirsin? Kesinlikle hiçbir şey. <gülüyor> Öylemişmiş işte. Esrar keşme. Evet. Hadi benim alçak olduğumu söyle. Nefret et benden. Her gün gazetelerde onunla ilgili haberler okuyordun. Bir gün denedim Uzun sürdü mü? Ha, sayılmaz bir iki defa hmm. <gülüyor> Neyse <gülüyor> Bu suçunu hafifletir Üşüyorum <gülüyor> <gülüyor> Ya sen? Palto ister misin? İstesem ne olacak ki? Üstümdekini çıkarıp sana vereceğim Al şunu giy O ne? İki paltıyı üst üste giymişsin neden? Ee, yalnız o kadar değil İki pantolon Üç gömlek iki kat iç çamaşırı Üç çorap ve iki şapka giyiyorum Üst üste mi? atıyor Atmıyorum bak, bak bu birinci şapka <gülüyor> Bu ikinci Hey, hey, dur, dur. Niye pantolonunun fermuarını açıyorsun? Dur. dur. bak bak. Sana ikincisini göstermek. Için. <gülüyor> tamam. Tamam, tamam inandım. <gülüyor> İstersen devam ederim. Yok, yok, yo, kalsın, kalsın, Demek bu yüzden hiç soğuktan şikayet etmedin. Ya mı neden hepsini üst üste giyiyorsun? Daha olsa onları da giyerdim. Neden? Benden sonra kullanılmalarını istemiyorum. Bugün onları odamda bıraksaydım e, aklım kalırdı. Ne fark eder anlamıyorum. Açıklayamam. El olsun. Oh. <gülüyor> ah. Panto için teşekkürler. O oh. çok güzelmiş. O oh, sıca çıkmış. 2 <gülüyor> saat dönüyordum. Ve böyle bir günde palto sahibi oldum <gülüyor> Bana daha önce söyleseydin Ömrünün son iki ayını Paltolu geçirebilirdin Söyledim Hayır. Hava soğuk dedim Üşüyorum demedin Ne fark eder Son iki ayın paltosuz geçmezdi Neyse Geç olması hiç olmamasından iyidir Palto Yaşamak için bir neden olabilir mi Ama saçmalama Ne yapıyorsun ha, Paltoda bir yırtık varmış Daha önce fark etmemiştim ha, Onu dikmeliyiz Niye ha, Bizi bulduklarında yırtık olmaması için ha, Ne şanslısın Gözlerini iyi görüyor Bir de benim halime bak Neredeyse yarım metre ötemi göremeyeceğim ha, Abartma Ha, hey Bak bak silah baltonun cebinde kalmış ha, Ver ona bana niye, niye elimden çekip kalıyorsun Herkesin görmesini istemiyorum da ondan Bu soğukta park dolu olabilirmiş gibi konuşuyorsun Ya biri gelirse Birdenbire mi Ş Şimdi ne yapıyorlar Max Kimler Onlar şu ağacın altındaki gençler Hiç aynı biçimdeler Uzanmışlar Ha, erkek paltosunu o kızın üstüne örtmüş. Bizi görmüyorlar mı? Yüzleri birbirlerine dönük. <gülüyor> ben bunu hiç yapmadım. Ne? Bunu anladım bu dediğine. Gençken çimenleri onlar gibi uzanmadım. Aa, hiç mi? <gülüyor> Yazları uzanırdım. Ama kışları hayır Hele onlar gibi e Bir şey yapmıyorlar ki böyle söylüyorsun Yalnızca uzanmışlar Belki konuşuyorlardır Ya da birbirlerinin gözlerine bakıyorlardır Farklı bir şey demek istemedim e, Kış olmasından gelen ayrıcalık var Hepsi o kadar işte Neden? Soğuktu ondan Bölde hiç kayıt yok değil mi? Yok Geçen yazı anımsıyor musun? Her yan kayık doluydu Aa, bu, bu neydi? Sincap mı? Tavşan mı? Fare fare Sensiz ne yapardın Max? <gülüyor> Farelerin sincap olduğunu sanırdın <gülüyor> <gülüyor> Biz hiç gölde kayıkla gezmedik Neden? Bilmem Gezmeliydik gezmeliydik Bunu yapmalıydık Hı. Önümüzdeki yaz Belki yaparız ya, Belki Hı. Komiksin Gelecek yazmış Bu konuda şaka yapma Hoş olmuyor ha, Bence de Ama Gelecek yazı düşünmek Biraz rahatlatıyor Sanırım korkuyorum Bunu ilk kez söylüyorsun Öyle Ama senin fikrindi <gülüyor> Babam bir keresinde Ölümden korkan insan Yaşamaktan da korkar demişti Max ha. Gerçekten korkuyor musun? Elbette Ama bunu hiç belli etmiyorsun Nasıl edebilirdim Niye bu kadar sessiz konuşuyorsun <gülüyor> Bahsekilerim Hayatında hiç kimseye bağırmamışsındır hmm, Yanıldın Birkaç kez bağırdım Aa, Ben çok kavgacıydım Geçliğimde hep bağırır dururdum Sesini yükseltmek nazik bir davranış değildir ama Hatırlıyorum da Margaret canımı sıkan bir şey yaptığında Önce nazikçe bunu yapmamasını isterdim Tekrarlarsa yine nazikçe uyarırdım Bir kez daha yaparsa bağırırdım <gülüyor> Bu kez tekrarlamazdı e, Beni bağırmaya o itmiş olurdu Anlıyorsun değil mi? E, sessiz bir kadın olduğunu söylerdi Öyleydi öyleydi Hiç bağırmazdı Seni seviyorum Charlie derken bile Çok sessizdi Bazen Bağırsın kızsın diye uğraşırdım ama Boşuna Artık sen de bağırmıyorsun Bağıracak tenli önemli Ne kaldı ki Margaret'i son kez Görmeye gideceğini söylemiştin Eee gittin mi e, Evet evet dün Beni görenler çok şaşırdı. <gülüyor> Her zaman pazar günleri giderdim. Eee onu çarşamba günü ziyaret etmene ne dedi? Bu değişikliği anlamaz ki. Onun için zaman kavramı yok. Tamı tamına 34 yıl oldu. Zamansız yaşıyor. Ama o bunu bilmiyor. Bir hastanede. Tam 34 yıl... Senin için çok acı olmalı Charlie hı. Bunu hala seviyorsun değil mi? Hı. Sevgi buysa Evet Polonyalıydın değil mi? Polonya'nın nerede olduğunu tam olarak bilmiyorum Bu yadırganacak bir şey değil ki Bazen Polonyalıların da bunu unuttuğu olur Şimdi ne yapıyorlar? Polonyalılar mı? Şu iki çocuk Genç aşıklardan söz ediyorum Max Yoksa onlarla ilgilenmiyor musun ee, Özel neleri var ki Ancak senin gibi yaşlı biri Böyle düşünür işte Söylesene ne yapıyorlar ee, Oturuyorlar ha, Delikanlı kızın sigarasını yakıyor ha, Kendininkini de ee, Hepsi bu kadar mı Sigaralarını içiyorlar Benimle alay etme Görebilseydim sana sormazdım doğru usta anlat şunu İyi ya, dinle Kızın eli delikanlının omzunda hmm. Oğlanın eli nerede? E, aklından neler geçiyor senin <gülüyor> <gülüyor> Oğlanın eli çimenlerde Sence ne konuşuyorlar Max? Birazcık akılları varsa zatürre olabilecekleri üzerine konuşuyorlardır Sormadım kabul et e Ne konuştuklarını nereden bilebilirim? Bil demedim düşün dedim Senin de bir zamanlar genç olduğunu sanmıştım Bu noktada herkes özeldir Bu hiç değişmez Eminim Margaret benim konuştuklarımı konuşuyorlardır Yani ne? unuttum O zaman niye merak ediyorsun? Yani tam olarak hatırlayamıyorum Düşler Bir sürü farklı düş Büyük düşler İki yıl sonra ufalır Ufalır Karını ne zaman yitirdi Max? Kaç yıl önce? Hiç karım olmadı da ne demek Hiç evlenmedim demek Ya Peki Florida'daki çocuklar Onları uydurdum Uydurdun mu Yani Florida'daki çocuğun yok mu Yok Ya mektuplar Her zaman yazdıkları Seni özlediklerini Söyledikleri mektuplar Kendi kendime yazdım Halkamı geçiyorsun Hayır Neden Bilmem Emin değilim Pansiyonda yaşamaya başlamadan önce Küçük bir odada Tek başıma oturuyordum e, Şimdi de bir odada yalnız kalıyorsun Orada insanların Bir araya gelip konuşabileceği Bir salon yoktu Ee, yalnızdım Tümüyle yalnız Çevrede pek dost insan yoktu Olsa da birbirimizi çok az görürdük Birileriyle konuşabilmek için Bazen koridordaki telefonda bir numara çevirir ee, Açılmasını beklerdim Sonra Alo der kapatırdım Niye yapardım bunu? Yani sence karşımdaki yabancı insana ne demeliydim Hayır hayır Neden kapadığını sormuyorum Neden numarayı çeviriyorsun ee, Birinin sesini duymak hoşuma giderdi Yalnızdım Çok yalnız Kendini arkadaş bulsaydın ya Yan odanın kapısını çalmak Telefon etmekten daha akıllıca olurdu Yabancılarla kolay ilişki kuramam hmm, hmm, Biliyorum Pansiyona yeni geldiğinde bir iki hafta güç bela üç kelime konuşmuştum Anneler çocuklarına hep yabancılarla konuşmanın yanlış olduğunu söylerler Oysa konuşmadan bunun doğru olup olmadığını anlayamaz ki insan Yanlış düşünüyorsun Max Bazı şeyleri bilmek için onları yapmak gerekmez Neyse neyse Zamanla telefon etmemeye başladım Bu kısacık konuşma zevkli olmuyordu artık e, Mektup yazmaya başladım Anlayamıyorum Max Önce tanımadığın insanlara telefonlar Sonra kendi kendine mektup yazmak Ama mektup yazmaya başladıktan sonra Telefon etmeyi tümüyle kestim Hala neden mektup yazmaya başladığını anlamış değilim Evet eh. ...okumak güzel oluyor. Demek Florida'da çocukların yok. Yok. Hiçbir yerde çocuğun yok. Yok. Hiçbir yerde hiçbir çocuğun yok mu sahiden? Yok. Bize şaka yapıyordun yani. Ne? <gülüyor> öyle gibi. Benim durumum seninkinden iyi teslim, Max... En azından bir yerlerde bir şeyim var. Margaret'ten mi söz ediyorsun? E, genellikle seni tanımadığını söylemiştin. Evet. Eh, bu onun suçu değil ki. Anlamıyor işte. Neyi anlamıyor? Hiçbir şey. Bazen onunla konuşabiliyorum. Beni tanıyor. Ama hiçbir dediğimi kavrayamadığını... ...cevaplarından anlıyorum. ...ona gözlerimin gittikçe kötüleştiğini... ...kör olacağını söylediğimde bana... ...senin adını sevindim Charlie dedi. Oysa o gün beni tanımıştı... ...dediklerimi anlar diye umutlanmıştım. Boşunaymış. Yok yok kendince anlıyordur seni. Beni özleyip özlemediğini çok merak ediyorum Max. Ee, belki seni hatırladığı günlerde... Hmm, belki. Ee... 34 yıldır... ...her hafta onu görmeye gittim. En azından haftada bir. Ha, ülkede... ...ekonomik bunalım yaşandığı yıl dışında... ...o yıl çok çalışıyordum. Ha Hiç serseri hayatı yaşadın mı Max? İşte şimdi. Böyle değil. Şimdi bir yerimiz var. Pansiyonda kalıyor... ...birbirimizle iyi geçiniyor... ...oraya yuvamız diyoruz. Ben gerçek anlamda... ...serseri hayatından söz ediyorum... Saada solda dolaşıp dilencilik yaptın mı hiç? Hayır. Ben yaptım. İnsanlar birbirlerinden öyle farklı ki. İşin kuralı bütün parayı istememek. Örneğin 7 veya 12 sent isteyeceksin. İnsanlar gerçekten bu miktara ihtiyacın olduğunu düşünerek para verirler. Verdikleri de genellikle Bozuk bulamadıkları için istediğinden daha fazladır. <gülüyor> Bir gün birinden 13 sentiz demiştim. Bana biraz baktıktan sonra iki onluk verdi ve üstünü istedi. <gülüyor> Benden kurnaz çıkmıştı. Ee, çaresiz 7 senti geri verdim <gülüyor> <gülüyor> hey, Charlie... Hmm? dilenmek. Sadaka için yalvarmak Nasıl bir duygu ha, Kişiye göre değişir Ama Her durumda sadaka toplamak Kötü Yalvarmaya gelince Ne için yalvardığın çok önemli Babam annemi döverdi Vurmaması için Yalvarırdım ee, Çok farklı bir duyguydu bu Dilenmek anlamında Sormuştum ha, Dediğim gibi işte pis bir iş Tam anlamıyla kör olduğunda Bunu yine yapmak zorunda kalacağını Düşünüyorsun Değil mi Charlie? Evet Beni beyaz bastonla Koyu renk gözlükle bir köşe başında Düşünebiliyor musun Sokakta insanların bana Yardım etmesini isteyeceğim Onlar da şu zavallı Kör adama bakın deyip Avucuma para koyacaklar Genç olsaydım ...başka türlü olabilirdi elbette. Ama yaşlıyım. Senin fikrin daha iyi Max. Böyle yaşamaktansa. Bence de. Hiç kimse bana acımayacak. Hmm. Fikrini değiştirmemene sevindim. Değiştirmedin değil mi? Ee, yok, hayır, hayır, hayır. Elbette. Bundan pek emin değil gibisin. Evet. Bu fikre alışamadım. Hepsi bu. Ama en iyi çözüm. Eh, bakalım. Her şeyi yolunda gidecek. Ne zaman? Yakında. Ee, acele mi diyorsun? Benim yaşımda biri ne için aceleç olsun ki? Ha, gençler ne yapıyorlar? Sen de amma meraklı oldun. O, o, o, o, delikanlı kızı ö, öpüyor böyle mi? E, değil zatürre nezle bile olmazlar Bizim zatürreye yakalanma ihtimalimiz daha da fazla Max e, Nasılsa önemli değil artık ha? Ha. E, e, e, Evet bir an için unuttum Bana sık sık hatırla değil mi? Peki Ben de senin kadar deliyim Benim deli olduğumu mu düşünüyorsun? Ee, bunun delice bir fikir olduğunu kabul etmelisin Sen neden ölmek istiyorsun Max? Çünkü her gece uykuya dalmak için... ...üç şiş içmem gerekiyor Charlie Bak ben kiddiyim Ben de Peki neden parkta yapmak istiyorsun bu işi? Odada da yapabilirdik Burada tabancayı görüp engel olmaya çalışan çıkabilir Saçmalıyorsun Bir anda olup bitecek bir şeyden söz ettiğimizi unutma Yaz gelince Göl yine rengarenk kayıklarla dolacaktır <gülüyor> Ne güzel Güzel olduğunu nereden biliyorsun? Renkleri unutmadım Üstelik gözlerim o kadar da kötü değil Renkleri seçebiliyorum Peki Paltom ne renk? Aa, kahverengi gibi Gri Nasıl oldu da hiç evlenmedin Max Kuşkusuz senin gibi çirkin birine uygun bir eş vardır Benim nasıl biri olduğumu nereden biliyorsun Neredeyse körsün be Dokunarak Max Dokunarak ah, Özür dilerim Neden Ben gerçekten çirkinim <Gülüyor> Ben yalnızca şaka yapıyordum Hep de çirkin oldum Margaret çirkin insan diye bir şeyin olmadığını söylerdim Bazı insanlar digerleri kadar iyi görünmezlermiş hepsi bu O nasıldı? Hmm, herkes güzelliğini konuşurdu Ya. Dediklerinde hep haklı çıkardı Doğruyu bilirdi Güzelliği belki de daha çok bundan kaynaklanırdı Belki de güzelliği onu haklı kılardı Saçmalama Sen yalnızca biraz sade görünümlüsün Ya yeah. Güzel olmak neyi değiştirir ki Güzel de olsan yine şu anda bu parkta Bu taş bankının üzerinde Yine cebinde silah O anı bekliyor olmayacak mıydın Fark olacaktı ama Nasıl Unutma İnsanlar güzele yanaşır Çirkinden kaçarlar Bu kadar basit Gülünç fikirlerim var Max Şey İstediğim resimleri yapabilseydim Çirkin olduğuma bu kadar aldırmazdım Resim yapmak mı istemiştin? Yaptım da Ya ne tür resimlerdi? Güzel şeyler değildi Yani yalnızca vakit geçirmek için miydi? Yok hayır ha, Gerçek bir sanatçı mıydın? Öyle sanıyordum Sonradan olmadığım anlaşıldı Üzüldüm Boşver e, Senin hiç böyle merakların oldu mu? Hayır Ama Margaret'in vardı Durmadan bir şeyler toplardı Taş, deniz kabuğu Bunun nedeni Sanırım çocuğumuz Olmamasıydı Hı, Belki de Belkiden başka bir şey bilmez misin sen Burada oturmuş benimle konuştuğundan emin misin Sen emin misin Elbette Ne sanıyorsun ben kaçık mıyım e Belki düş gördüğümüzü sanıyorsundur Nasıl düş görüyor olabilirim Her gün buraya gelip bilmem kaç saat oturup konuşuyoruz Belki hepsi bir düştü Ya da Yalnızca bu kez düş Bak ne yapıyorsan ona inanmak gerçek olduğunu düşünmek zorundasın anladın Elbette Biz öldüğümüzde Yani birazdan o silahı ateşlediğimizde Düş bitecek Gerçeği yaşayacağız <gülüyor> Ölüler belki de öyle olmayı düşledikleri için Ölüdürler <gülüyor> Senin ne saçma düşüncelerin var <gülüyor> Tamam tamam Yürek sustuğunda düş biter Anlaştık mı? Eh öyle olsun Haa o, o tarafta bir hareket var Gidiyorlar galiba Kim, genç, Gençler ah e, evet evet <gülüyor> Ayaktalar Umarım paltolarını çıkarıp oturabilecekleri Sıcak bir yere gidiyorlardır Haa hayır Yine oturuyorlar Suya daha yakın bir yere gittiler hmm. Evli olduklarını sanmıyorum Niye Bilmem Bence evlendikten sonra insanlar Parkta böyle oturmazlar Sence evli midirler Hı, Belki Hayatımda hiç yapmadığım ne kadar şey var acaba Manş denizini yüzerek geçtim mi <gülüyor> Öyle bir şeyden söz etmiyorum İhtiyarım ve şimdi bu halimle yapabileceğim Henüz geç kalmadığım şeylerden söz ediyorum Sen istediğin her şeyi yaptın mı Elbette hayır Ama artık Çok geç Manş denizini yüzerek geçmek için evet Ama hiç yemediğin bir meyveyi tatmak için hayır E Sözünü ettiğin küçük bir mutluluk Büyük mutluluklar için sanırım geç kaldık Max Heee Haklı olabilirsin Cal Bizimki bir film seyrederken bitmeden salonu terk etmek gibi E ya film kopmuşsa neden olmasın? Hep hazır bir cevabım vardır zaten Kolay sorular için Yaşamak ya da ölmek kolay bir soru mu Meks? Bu konuda anlaşmıştık Onlara evli olup olmadıklarını soracağım Neden? Merak ediyorum Sana söyleyecekleri sen kendi işine bak ihtiyar olacaktır Böyle bir şey söyleyecek tiplere mi benziyorlar? Kesinlikle evet ha. Her sözüne güvenmek zorundayım tabii. <gülüyor> <gülüyor> Belki de seni göle atarlar <gülüyor> Charlie evli olup olmadıklarıyla niye ilgileniyorsun? Asıl istediğim onlarla konuşmak Bugünlerde senin gibi ihtiyarlar parkta oturan yabancılara merhaba derse Onu tutuklarlar <gülüyor> Saçmalama Hatırlıyor musun? Yazın genç bir kadın şuraya yola bebek arabasını bırakmıştı Sen de bebeğe bakmak için uzanmıştın ha. Ha. Kadın çığlık çığlığa üstüne atılmıştı Onu da hatırlıyor musun? Evet Ya sana bakışını? Görememiştim Ben gördüm Ona küçük bebekleri ne kadar çok sevdiğini anlatmaya çalışırken Sana cevap bile vermedi Hızla arabayı kapıp uzaklaştı ha. Bunu hatırlamana sevindim Hadi git şimdi aşıklara merhaba de <gülüyor> En azından sigortam olmadığı için memnunum Ölünün sağ insandan daha çok para ettiğini düşünmekten nefret ediyorum <gülüyor> Sigorta poliçeleri çıkarım Ölümümüz halinde birbirimize para bıraksaydık Ne iyi bir şaka olurdu değil mi? <gülüyor> Evet iyi bir şaka olurdu hmm, Bu sana hiç komik gelmedi galiba Bana Noel hediyesi aldın mı? Ne saçmalıyorsun sen? Noel'e yalnızca 17 gün kaldı Bana hediye alıp almadığını merak ediyorum Bunun ne önemi var? Bana en iyi dileklerini iletip Kocaman bir gülümseme vereceksin değil mi? Noel'i seviyor musun Max Noel'i herkes sever Hayret Belki demedin Noel'i severim Geçen yıl bugünlerde Nerede olduğumu asla bilemezsin Doğru <gülüyor> Bulmaya çalışacağını da sanmıyorum Doğru <gülüyor> Messi mağazalarının kapısında Noel babaydı Ha? Ha? <gülüyor> Niye gülüyorsun Komik olan ne <gülüyor> Ben de öyleydim Nasıl <gülüyor> Messi mağazasının kapısında Noel babıydım Ne dedin ha? Hangisinde 34. caddedekinin girişinde Ne <gülüyor> Ben 7. caddedeki mağazadaydım. Aramızda ya. <gülüyor> yalnızca bir köşe varmış. Ya, ya, ya. <gülüyor> Ama o zaman tanışmıyorduk. Ya karşılaşmış olabiliriz. <gülüyor> Çocuklar beni sevmişti. Ya seni bebeğim. <gülüyor> beni çok sevmişlerdi. Nasıl yemek yiyordun? Yani ne, ne demek istiyorsun O sakallarla diyorum nasıl yiyordun Ha yerken sakalı çıkarıyordum <gülüyor> Ben de önce öyle yaptım Çenemin altına itiyordum Bir gün küçük bir kız beni görüp annesine Aaa bu Noel baba değil deyip ağlamaya başladı <gülüyor> Ondan sonra sakalı çenemin altına itmekten vazgeçtim e, Zor oldu ama çocuklar da ağlamadı E, bu yıl niye Noel Baba olmadı? Ha, bütün gün ayakta durmak çok yorucu oluyor ah. Noel'in anlamı uzun süredir benim için farklı e, Ne aynı ki? Margaret'in hastalığını ilk kez Noel'de anlamıştım ha. E, Bilmiyordum Çerli Meğer uzun süredir hastaymış Bana iyi görünmeye çalışıyormuş Noel sabahıydı Yine benden önce kalkmıştım Ama ortalıkta görünmüyordu Onu aramaya başladım Mutfakta buldum Elinde bir kasap bıçağı vardı Max İlk gördüğüm anda durup kaldım Bıçaklar ne yapıyordu ki? Hiç, bana bakıyordu. E, ne var Margaret dedim, yanıtlamadı, öylece duruyordu. Onca zaman onun sinir hastası olduğunu anlayamamıştım. Farkına varsaydım, belki bir şeyler değişebilirdi. Geçmişte olanlar için kendini suçlama Charlie Ona dokunmak istediğimde Uzunca bıçağı bana doğru çevirdi Dokunamadım Konuşmaya başladı Bıçağı hep bana doğru tutuyor Arada sırada sallıyordu Öyle garip sözler etti ki Şaşırdım Sessizce Çok adi sözcükler dökülüyordu ağzından ...daha önce hiç duymadığım sözcükler... ...şaşkındım... ...Nuhel sabahıydı... üzüldü ...neden bana karşı olduğunu hiç anlayamadım... E ...belki sana karşı değildi... ...sözleri bana yöneliydi... ...çünkü karşısındaki sendin... ...böyle şeyleri anlamam... ...bana bak bakıyordu... Bildiğim de bu. Onu çok seviyordum. Başka birini sevmedim hiç. Geçen 34 yılda bir başkası olmadı. Bana inanıyorsun dememek mi e Neden inanmıyım Hala onu sevdiğimi söylediğimde... ...beni anlamasını nasıl isterdim? E anlamadığını nereden biliyorsun? Bana bakışından ne dediğimi hiç anlamıyorum. Soğuk gözlerimi sulandırıyor ah, Seninkileri de sulandırıyor mu? Hayır Max nasıl oldu da hiç evlenmedin? Niye böyle meraklısın? Evlenmediğin için hep yalnız yaşam sürmüşsündür Evlilik yalnızlığı gidermek için değildir Öyle olsun Söylesene niye evlenmedin? E, biliyorum bu beni ilgilendirmez Doğru e, Gizleyecek nesi var bunun? Birini sevdim O beni sevmedi Tamam mı? Dalga geçmiyorsun ya Neden geçeyim? Çok mu sevmiştin? Başkasını sevemeyecek kadar Yani çok Ne kalpsiz kızmış Kalpsiz olsaydı sevemezdi Ama bir başkasını sevdi Onunla evlendi mi? Evet ee, Sen de başkasıyla evlenseydin O sevdiğiyle evlendi, sen de. Ben niye sevmediğim biriyle evleneyim? Hmm, haklısın. Hah, üşümeye başladı. Ben de. Verdiğim paltodan sonra ısınmıştım. Oh, Hava soğumaya başladı, kar yağacak gibi. Daha fazla beklemenin <gülüyor> anlamı yok. Sence? <gülüyor> İşte tabanca Şimdi nasıl yapacağımıza karar vermeliyiz ee, Verdiğimizi sanıyordum ee, Tabanca kullanacağız ya Bunu demek istemedim Yani biçimi konusunda ha ha, e, e, ha evet, Bu konuda evet. karar vermeliyiz ee, anlıyorum, anlıyorum Şimdi kendi kendimizi vurabiliriz Ya da birimiz önce ötekini sonra kendini vurur Ne demek istediğimi anlıyor musun? Evet ha. Evet Biri bize bakıyor Silahı tekrar cebime koyayım ha, Ya ya kim, ki, kim Şu iki gençten kız olanı Bana bak Sence işimize karışırlar mı? Bilmem Karışmazlar sanırım Karar verdiğimizde şu büyük çınarın arkasına gideriz Evet şimdi karar vermek zorundayız hmm, Haklısın Yani bir teklifin var mı Bir başka çözüm var Max O kahrolası tabancayı göle fırlatıp atabilirsin Böyle bir teklif Olabilir mi? Gidip birer kahve içebiliriz Anlaşma işte Biliyorum biliyorum Şimdi vazgeçmek istiyorsun öyle mi? E, aptalca bir şey bu Aptalca olan burada hiçbir şey yapmadan oturmak Burada oturmaktan başka yapacak şeylerimiz de var bizim e Söyle o zaman neylerimiz var baş... e, bir, bir sürü şey Ne? Başımı sokacak bir yerim var senin de Hıh Hepsi bu mu? Belki daha çok Senin için Beynini dağıtarak neyi kanıtlayacaksın? Bunu yapabildiğimi Bana mı? Bana kanıtlamak zorunda değilsin Max Yapabileceğine inanıyorum Kendime? Max düşünsene Kendini vurduğunda çevrendekilere bunu başardığını söyleyemeyeceksin O zaman kime neyi kanıtlamaya çalışacaksın? Sence ben sözünden dönen bir hain miyim şimdi? Evet Ölüme karar vermek yüreklilik ister Yalnızca iki saniye süren bir yüreklilik Sen yaşayacak kadar büyük cesur bir adam mısın? He Aa, Hayır hayır yalnız ölmek istemiyorum Bu işi birlikte yapmaya karar vermiştik Biliyorum o, o gün bana iyi bir fikir gibi gelmişti Hala iyi fikir Charlie Yoksa korkuyor musun? Nedenin bu olduğunu sanmıyorum Ha, öyleyse beyaz bir baston istiyorsun İnsanların yanından geçerken Zavallı ihtiyar kör diyerek Acı para vermelerini bekleyeceksin he? Bunu düşünmek istemiyorum Ama o günler çok yakında Düşünmek zorundasın Bu sözlerinle beni de o silahı kullanmaya itebileceğini Sanıyorsan sen yanılıyorsun Sen istediğini yap Durdurmayacağım Birlikte olacaktı Yalnız yapmak istemiyorum Beni yanımda götüremeyeceksin Ya Öyleyse Ben yaparım Tek başıma Aptallık yapma Max Aptal sensin Şaka yaptığımı mı sanıyorsun Bana bak biraz daha düşün Üç yıldır düşünüyorum yeterince uzun Max Max Sence ben arkadaşın mıyım Ha Öyle sanıyordum Öyleyim bana bir iyilik yapar mısın ha? Arkadaşına Çok yakında o iyilik yapılmış olacak Bak ben ciddiyim Hadi bir iyilik yap benim için Bir gün daha düş Hayır bir gün daha, Max. Ya bugün ya da hiç Düşünmekten yoruldum Yoruldum Bunu yapmana izin vermeyim. vermeyeceğim Beni nasıl durdurabilirsin G Gençlere koşup Gençlere koşup gelmelerin için bağırırım <gülüyor> Onlar gitti Ne Senin aşıklar az önce uzaklaştılar Gittiklerini görmedim Doğaldır yakında daha da az göreceksin Tek bir gün daha Max. Hayır Aptal Ben gidiyorum Beni izlemeyecek misin Sana suçuna ortak olmayacağım Öyleyse hemen git gidiyorum. Burada durup seni beynini dağıtmanı izleyecek değilim. Sen delisin. Ben, belki seni engelleyemem ama izlemeyeceğim de. Şimdi gidip birilerini bulacağım onları. Onları buraya getireceğim. <gülüyor> Geri döndüğünde burada olacağım. Aptal olma. Yalnız yapmak istemiyorum. Öyleyse yapma. Onlara anlatacak mısın? Kimlere? İyi. Pansiyondakilere vazgeçtiğimi. Hayır, hayır, hayır, hayır. Birlikte vazgeçtik, unutma. Bu bizim sırrımız. Emin misin? Elbette. Oh. Ay, iç öşmeye başladım. Şimdi gidiyorum. Sen geliyor musun? Bunu yalnız yapmak istememiştim. <gülüyor> Sıcak bir fincan kahveye ne dersin Max? <gülüyor> Berbat bir gün geçirdik dostum. Olsun, olsun canım. Ne zararı var ha? <gülüyor> yalnız başıma yapmak istemiyorum. Evet. <gülüyor> Hey, e de dediğin gibi olsun. <gülüyor> <gülüyor> bir, bir gün daha. <gülüyor> <gülüyor> Birçok bir gün daha Max. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Birçok bir gün daha. <gülüyor>